ve benim haklı olduğumu göreceksin. Bay Jabez Wilson bu sabah bana geldi. Ve uzun zamandır dinlediğim en garip hikayelerden birini anlatmaya başladı. Daha önceden böyle şeylerin büyük değil daha çok küçük suçlarda görüldüğünü hatta bazen ortada gerçekten suç olup olmadığının bile şüpheli olduğunu söylediğimi duymuşsundur. Şimdiye kadar anlatılanlardan bir suçun söz konusu olup olmadığını şu an için söylemem imkansız.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 Kızıl Saçlılar Kulübüne Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya, Lebanon'lu Ezekias Hopkins'in vasiyeti ve isteği üzerine haftada 4 sterliğine çalışabilecek bir kulüp üyesi aranmaktadır. Bu ilan, vücudu ve zihni kuvvetli, 21 yaşından büyük, kızıl saçlı herkese açıktır. Başvurular pazartesi saat 11'de. Pops Court Fleet Sokağı'ndaki kulüp binasında Duncan Rosa şahsen yapılacaktır.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 27 Nisan 1890 tarihli The Morning Chronicle. Tam iki ay öncesi. Çok güzel. Evet, Bay Wilson. Size de anlattığım gibi, Bay Sherlock Holmes, dedi Jables Wilson alnını silerek. Coburg meydanında küçük bir rehince dükkanım var. Çok büyük değil ve son yıllarda ancak geçinebilecek kadar kazanıyorum. Eskiden iki yardımcım olurdu ama artık sadece bir tane var. O da mesleği öğrenmek için yarım maaşa razı oluyor.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 Pencereye giderek var gücüyle işin alındığını bağırdı. Aşağıda bir uğultu koptu ve herkes farklı yönlere doğru gözden kayboldu. Artık ben ve patronum dışında başka kızı saçlı kalmamıştı. ''Benim adım'' dedi Duncan Ross. ''Ve ben kendim de soylu veli nimetimizin vakfından yararlanan bir emekliyim. Evli misiniz Bay Wilson? Çocuklarınız var mı?'' Olmadığını söylediğimde yüzü aniden asıldı.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 ''Yeni işinize ne zaman başlayabilirsiniz?'' ''Eee biraz aptalca gelebilir ama zaten bir işim var.'' dedim. ''Aa önemli değil Bay Wilson.'' dedi Vincent Spalding. ''Bunu halledebileceğime inanıyorum.'' ''Hangi saatlerde çalışacağım?'' diye sordum. ''On ile iki arası.'' ''Bir rehinci en çok akşamları çalışır Bay Holmes. Özellikle de ödeme gününden önceki perşembe ve cuma akşamları. Bu yüzden sabahları çalışmak bana uyardı. Kaldı ki...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 Onun adı William Morris dedi. Kendisi avukattır. Burayı kendi yerine geçene kadar geçici bir büro olarak kullanıyordu. Ama dün taşındı. Onu nerede bulabilirim? Yeni bürosunda. Bana adresi vermişti. Evet, King Edward Sokağı 17 numara. St. Paul civarı. Yola koyuldum Bay Holmes. Fakat adrese gittiğimde oranın bir atölye olduğunu ve kimsenin William Morris veya Duncan Rose adında birini tanımadığını gördüm.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 Kendisi sizinle ne kadar zamandır çalışıyor? O tarihte bir ay olmuştu. Sizi ne şekilde buldu? Verdiğim ilana karşılık tek başvuran o Hayır bir düzüne aday vardı. Neden onu seçtiniz? Çünkü becerikliydi ve ucuza geldi. Tam olarak söylersek yarım maaşa. Evet. Bize Vincent Spalding'i tarif eder misiniz? Kısa boylu...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 Bugün yapacak bir şeyim yok. İşim hiçbir zaman fazla vaktimi almıyor zaten. O halde şapkanı al ve gel. Önce şehir merkezine gideceğim. Yolda öğle yemeği yiyebiliriz. Bugünkü programda Alman müziği var. Ki bunu İtalyan ve Fransız müziğine tercih ettiğimi bilirsin. Her zaman daha içe dönüktür. Ve bugün bana lazım olan da bu. Gidelim. Metro ile Aldersgate'e kadar gittik. Oradan kısa bir yürüyüşle bu sabah dinlediğimiz garip hikayenin geçtiği saxe meydanına vardık. Sakin, küçük, kibar bir semtti. Dört sıra, iki katlı, kiremit devler biraz çimen, biraz da solmuş defne çalılarından oluşan bir alana bakıyordu. Yine de bütün bunlar dumanlı, sevimsiz atmosferi engelleyemiyordu. Köşede kahverengi bir tabela üzerinde beyaz harflerle Jabez Wilson yazılıydı.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 Bir düşman ülkesindeki casuslar gibiyiz. saxe meydanı hakkında bir şeyler öğrendik. Şimdi arka sokakları keşfedelim. saxe meydanından köşeyi döndükten sonra karşılaştığımız görüntü bir resmin ön yüzüyle arka yüzü arasındaki fark kadar dikkat çekiciydi. Şehir merkezinin trafiğini kuzeye ve batıya bağlayan ana arterlerden birinin üstündeydik. Çevredeki ticaret merkezleri sürekli bir hareket halindeydi.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 Kensington'daki evime giderken yolda her şeyi ta en başından, kızıl saçlı ansiklopedik kopyacısının sıra dışı hikayesinden, Saks Koburg meydanına ziyaretimize ve Holmes'un son sözlerine kadar yeniden düşündüm. Gece buluşmak da neyin nesiydi? Neden silahımı yanıma almam gerekiyordu? Nereye gidecektik ve ne yapacaktık? Holmes'un ifadesinden...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 Şimdiye kadar oynadığınız en büyük ve en heyecanlı bahsi bu gece oynayacaksınız. Sizin için Bay Meriwether ortadaki para 30 bin sterlin olacak ve Jones senin için söz konusu olan yakalamak istediğin adama pençelerini geçirebilmek. Johnny Clay, katil, hırsız ve sahtekar. Kendisi henüz genç bir adam Bay Meriwether ama mesleğinin zirvesinde emin olun.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 Ve buradan sarmal taş merdivenlere ve sonundaki başka bir kapıya gidiliyordu. Bay Meriwether bir fener yakmak için durdu. Sonra da bizi toprak kokan karanlık bir koridora ve ardından da kutu ve sandıklarla dolu bir kilere soktu. Yukarıdan bir zarar gelmeyeceği açık dedi Holmes feneri kaldırıp çevresine bakarken. Aşağıdan da dedi Bay Meriwether bastonuyla zemine döşenmiş taşlara vurarak. Birden şaşırarak eğildi.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 Birkaç ay önce kaynaklarımızı güçlendirmek için Fransa Bankası'ndan 30 bin Napolyon borç aldık. İnsanlar henüz paraları çıkarmadığımızı ve hala kilerde sakladığımızı duydular. Şu anda üstünde oturduğum kutunun içinde kurşun folyolar arasında 20 bin Napolyon var. Şu anki kürtçe rezervimiz normalde tek bir şubede saklanamayacak kadar çok ve bu yüzden müdürlerin bu konuda endişeleri var. Ve çok da haklı oldukları ortaya çıkmış durumda. Diye fikir belirtti Holmes. Artık küçük planımızı uygulamaya girişmenin zamanı geldi. Bir saat içinde her şeyin hallolmasını umuyorum. Bu arada Bay Merwether, feneri kapatmanız gerekiyor. Karanlıkta mı oturacağız yani? Korkarım öyle. Yanımda bir destek kağıt da getirmiştim. Dört kişi olduğumuza göre kağıt oynayabiliriz diye düşünmüştüm. Ama düşmanın hazırlıkları o kadar ileri gitmiş ki ışık yakma riskini göze alamayız.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 Pozisyonumu değiştirmekten çekindiğim için bacaklarım yorgunluktan kaskatı olmuştu. Sinirlerim o kadar gerilmiş ve kulaklarım o kadar keskinleşmişti ki sadece arkadaşlarımın hafif nefes alışlarını duymakla kalmıyor iri yarı Johnson'un ağır nefesini banka müdürünün zayıf nefesinden ayırt bile edebiliyordum. Bulunduğum yerden zemine bakarken birden bir ışık gördüm. İlk başta ışık taş zeminde parlak bir leke şeklindeydi.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 Beyaz taşlardan birinin altından bir fener ışığı sızmaya başladı. Aradaki boşluktan tıraşlı, çocuksu bir yüz çıktı ve çevresine dikkatle bakındıktan sonra kendini yukarı çekti. Hemen deliğin dibinde durarak soluk yüzlü ve parlak saçlı, kendisi gibi esnek ve kısa boylu arkadaşını yukarıya çekti. Her şey yolunda diye fısıldadı. Keskiyle torbaları getirdin değil mi? Zıpla harçi, çabuk ol.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 diye atıldım. Hayranlık duygumu daha fazla bastıramayarak. Uzun bir zincir ama her halka çok iyi oturuyor. Beni can sıkıntısından kurtardı diye cevap verdi esneyerek. Ama ne yazık ki bu sıkıntının yine üstüme çökmeye başladığını hissediyorum. Bütün hayatım, varoluşun bu sıradanlıklarından kaçmakla geçiyor. Küçük problemler bana bu konuda yardımcı oluyor. Ve yarışın birincisi sensin, dedim. Omuzlarını silkti. Eh... ''Belki de öyle ama pek işe yaramıyor.'' dedi.